Değerli izleyenler, İnsan insana programına bugün konuğumuz Levent Üzümcü. Polat Doğru ve ben Levent'le birlikte yaşam üzerine bir sohbet oluşturacağız. Levent'cim hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet. Polat'cim, merhabalar abi. Memnunum. Levent. Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Bugün burada olmasından da büyük bir keyif duyuyorum ben. O keyif bana ait. İkinizle bu <gülüyor> kadar sık görüşemiyoruz, muhabbet edemiyoruz. Programlara nasip ki en azından konuştuklarımızı paylaşabiliyoruz bu sefer değil mi? <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Şimdi biz hocayla düşünürken bu programla ilgili ne konuşalım, ne edelim falan diye her ikimiz de oturduk düşündük Levent'le ne konuşsak, ne etsek diye. Benim seninle ilgili hakikaten çok ilgimi çeken böyle Gerçekten de çok etkilendiğim bir şey var. Bunu hocayla paylaştım. Hmm. Ya bunu konuşalım dedi. Hmm. Sen benim tanıdığım böyle en bilgili adamlardan birisin. Yani Korkunç bir birikimin olduğunu düşünüyorum ve seni bunu edinirken de izliyorum bazen. Yani sürekli okuyorsun, dinliyorsun ne oluyor ne bitiyor diye. Kendi alanın dışındaki konularla da ilgi, aynı şekilde ilgi duyuyorsun. Mesela mühendislik alanı senin konunun çok dışında ama bazen bakıyorum böyle, öyle sorular soruyorsun, öyle şeyler yapıyorsun ki, ya diyorum adam herhalde yarın öbür gün inşaata falan başlayacak <gülüyor> ya da öyle bir şey yapacak diye. Ee, hakikaten niye böyle bir ihtiyaç duyuyorsun yani? Bilgi neden bu kadar çok ilgini çekiyor? Yani o bir açlık gibi herhalde, ee, o kadar ilginç şeyleri merak ediyorum ki ben, Onları öğrenmek doyuruyor beni. Bir şeyi öğrenmezsem eksik kalmış gibi hissediyorum. Hani montey'nin dediği gibi özgürlük diye denemelerinden özgürlük de şeyi der. Hiç gidemeyeceğimi bir özgürlüğüme o kadar düşkünüm ki hiç gidemeyeceğimi bildiğim halde Hindistan'ı bana yasak etseler yerimde duramam der. Aha, evet. Bu da onun gibi yani bir şeyi kaçırmış olmak, bir bilgiyi kaçırmış olmak beni çok üzüyor. Bazen bir bilgi çıkıyor karşıma ve onu o güne kadar nasıl öğrenmediğimi soruyorum kendime. Evet, evet. E, böyle bir şey mümkün değil yani dünyada var olan her şeyi, her şeyin terminolojisini, çünkü her şey ayrı bir dünya oldu artık. Evet, evet. Ve o kadar çok şey mümkün değil ama mesela gidiyorum, kokulu menekşe var mı diyorum çiçekçiye, <gülüyor> kokulu menekşe olmaz diyor. Evet. Sen <gülüyor> dedin bırak bu mesleği çiçekçiye, evet. geçenlerde oldu. Evet. Ben hiç duymadım kokulu menekşe, Cezayir menekşesiyle falan karıştırıyor olmayasınız, dedi. Dedim siz çiçekçilik yapıyorsunuz, ben oyunculuk yapıyorum. Nasıl olmaz kokulu menekşe? <gülüyor> menekşe kokulu sabunlar. var, nereden öğretiliyor ben Menekşe kokulu şeyler var, nereden uydurdular mı? Böyle bir koku yoktu da uydurdular mı? Ya. Ben hiç duymadım, bilmiyorum diyor. <gülüyor> Hala, Ya yani ne bileyim? Merakta etmiyor değil mi? Merak etmiyor, adam senin işin bu ya. Çiçekçisin yani sen, nasıl Cezayir... Menekşesi tabii. dersin, kokulu menekşe isteyen adama. <gülüyor> Şimdi Demenciğim, burada önemli bir konu daha benim dikkatimi çeken, tabii sen ilgi duyduğun alanlarda, yani böyle zihnen verilmiş bir karar değil, varmışından dolayı böyle merak ediyorsun ve giriyorsun araştırmaya. Ama sınıfta oturduğun zaman, bu bilgi sana empoze edildiği zaman bu kadar çekici olmuyor değil mi? Aynen öyle. Ama seni de o noktaya getiren bir şey var hocam. Yani bu kadar zaman geçiriyorsun okulda ve en azından okula gitmenin şöyle bir faydası olduğunu düşünüyorum ben. En azından e, yanlış bilginin ne olduğunu ve nerede edinilmeyeceğini öğreniyorsun okulda. Bu da bir şeydir. O da bir Bu da bir şeydir. Yani e, pek çoğuna tarih ve coğrafya sıkıcı gelir. Evet. E, ama bana gelmezdi mesela. Ben okulda çok şey öğrendim tarihle, coğrafyayla ilgili. Evet. Gerçekten. En azından mesela resmi tarihin ne olduğunu öğrendim. Çocuklar bilmez resmi tarihin ne olduğunu. Evet. Kendi kendime öğrendim. Sana başka bir şey anlatıyorlar ama sen sonra başka yerlerden okuyorsun. Başka bir şeymiş şimdi. Evet. Yani. O kadar mesela ben yıllarca Cengiz Han'ı Türk diye okuduk biz okuduk. Evet. Türk diye okuttular. Sonra Moğollar var. <gülüyor> ne oldu şimdi yani? Evet. Türklere karşı Çin Seddi'ni oluşturduklarını söylerler. Çinliler. Evet, Hep öyle hatırladık okuduk. Hep öyle Ama Moğollar var. <gülüyor> <gülüyor> Hep Moğollar da takıldım <gülüyor> <gülüyor> Evet. Evet. Yani bu siz malumatla bilgi gerçekten bilme hikayesinin ayırdığından bahsediyorsunuz sanıyorum evet. değil mi hocam? Yani e, burada hakikaten e, sen bir bilginin peşinden e, koşarken... ...orada e, bütün varoluşuna giriyorsun... ...kendini vermiş olarak okuyorsun... ...karşılaştırıyorsun, soru soruyorsun... ...bir etkileşim var. O bakımdan ben e, malumatla bilgi arasında... ...bir ayrım yapıyorum esasında. Evet. E, malumat paket olarak veriliyor... ...senin anlayıp anlamaman... ...yani seni sırf hafıza olarak görüyor... ...düşünen, işleyen, süreçleyen bir... organizma olarak görmüyor. E, o bakımdan... Yani ...bu ayrım çok önemli. Tahmin ediyorum... E, şunu diyebilirler mi yani lisede senin öğretmenin olmuş birisi ya Nevent'in bu kadar bilgiye çok düşkün olduğunu ben tahmin etmiyordum bak nasıl oldu da falan filan diyebilirler mi? Öğrendi Şöyle bir şey söyleyebilirim hmm. bunu derler mi demezler mi en güzel örneklerinden bir tanesi bu ben lisede okurken daha çok genç okuldan yeni mezun bir müdür yardımcımız vardı. Koridorda gürültü yapanlara karşı çok sert. Fikirimi açıkça söyleyenlere karşı da acımasızdı. <gülüyor> Yıllar sonra... Evet. E, ben liseye gittiğimde, mezun olduğum liseme. Öğrencilerin yaptığı gürültüden konuşmayı mı yapamadım? Aha. Arkadaşlar lütfen susun bir şeyler söylemek için buraya geldim dedim. Aynı hoca bana dönüp, aa lütfen ne var bırakalım gençleri konuşsunlar. <gülüyor> yani... İşte bu yani bir parça hikaye bununla sınırlı. Evet, yani çünkü o gün yeni mezun olmuştu. 1900 işte 80'lerin sonuydu. O yeni mezundu ve hani onun yetiştirildiği dönemde, yetiştirildiği sistemde ona öğretilenler başka şeylerdi. Ama o işte ben onu artık gördüm. 20 yıllık de Kendisi e, öğrenmiş. Artık yani. öğrenmişti neyin ne olduğunu. Evet. O kendince bir yorum yapıyordu. Bunu hiç evet. unutmayacağım hayatım boyunca. Ya şey evet. de var bu noktada... Ben senin sık sık öğrencilerle bir araya geldiğini de biliyorum. Yani hocam da aynı şekilde bunu da düşündük dedik ki, ya sen niye tercih ediyorsun? Öğrencilerle bir araya gelmek niye? Temel duygu ne? E, karşılarında örnek alacak insanları çok fazla olmamış. Hmm. Fikirlerine saygı duydukları insanlar olmuş. Ama birebir etkileşime geçip de onlara tüm açıklığı açıklığıyla bir abi gibi anlatan biri olmamış hayatlarında. Çok açlar bu konuda. E, İngilizlerin, Amerikalıların mentor dedikleri, o örnek alınan kişi, hayatta yolu takip edilen kişi durumundan biraz eksikler. E, belki bu eksiği elimden geldiğince tamamlarım diye düşünüyorum. E, onlara yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var diyorum. E, evet. Ve öyle bir konuşma hazırlıyorum. Peki. Genellikle üniversitelere gidiyorum. Evet. İlgileniyorlar diye mi? Çok ilgileniyorlar. Singer gibi böyle. İnanıyorlar, dinliyorlar. Ne aldıkları çok e, değişken oluyor. Geldikleri sosyal yapılara, siyasi görüşlerine, dini yanışlarına birçok şeye göre değişiklik e, arz ediyor. Ama temelde hepsinin ortak bir fikri var ki çok teşekkür ederiz gelip burada bunları bizimle paylaştığınız için. Evet. Mesela onlara diyorum ki yani kişisel ve çok özel sorular hariç bana ne sorarsanız tüm samimiyetiniz cevap vereceğime inanabilirsiniz. Çünkü en büyük eksikleri o herkes onları geçiştirmiş bugüne kadar yalan cevaplarla. Evet. Bu çok önemli Leventcim ya. Yani ben katılıyorum gözlemine. Ve bunu eğitim alanında eğitimi meslek edilmiş insanlar da yapıyor. Bu geçiştirme hadisesini. Ee, yani halbuki verdiğin bilgiden daha çok alttan alta verdiğin o ilişki mesajı. Sen değerlisin. Ben burada senin için varım. Senin tamam. geleceğin benim için önemli. Çünkü İleride bu toplumun oluşumunda sen bir yer alacaksın ve ben onun farkındayım. Merhaba. Bu mesaj çok önemli ve gençler bunu verenin farkında oluyorlar değil mi? E, yer açılığı çok önemli hocam. Bu mesajı verenlerin bir açlık üzerine bir yere gelmiş olmasından dolayı e, genellikle ettiğimiz öğretmenlerin de içinde bulunduğu bir takım, bir kısım öğretmenin de içinde bulunduğu Kendileriyle gidip konuşan insanlar, kapatan insanlar kendilerine, bunu bir işmiş, bir görevmiş, sıradan bir şeymiş gibi yapanların çoğu bulundukları yeri korumak dışında başka bir dertle yorulmuyorlar. Hmm. Çünkü yer zor ediniliyor Türkiye'de. Edindiğin yeri de, o edindiğin o küçücük yeri de genişletemiyorsan kaybetmemek prensibiyle hareket ediyorlar. Evet. Bu çok tehlikeli. Evet. Sonuçta orayı hak edenin alması lazım, çok oturanın orada kalması lazım değil. Hiçbirimiz için. Ama işsizlik rakamları açıklanıyor işte görüyoruz. İşsizlik diye bir şey var. Kimsesizlik, ait olamama gibi de psikolojik bir takım şeyler var, baskılar var. E, sosyal baskılar var. Onun için bu şeffaflık, samimiyet bir parça senin bulunduğun yerden de kaynaklı. Yeri kaybetme korkusundan, korkusuyla o dürtüyle hareket etmemenden de kaynaklı. Sen yani orada aslında cidden duruşunla en temel mesajı veriyorsun. Yani ben tahmin ediyorum ki çıkıp da şöyle yapın böyle yapmayın şunu yapın bunu yap. Ben, ben bunu yapmıyorum. Şey Sen kendi hayat hikayeyi, kendi yaşamından gördüğünü, sana göre doğru olanın ne olduğunu, ne olmadığını üstelik de tartışmaya açık bir şekilde ortaya koyuyorsun. Yani işte ben söyledim tamam bu böyledir gibi bir durum yok. Bak ben böyle yaptım, belki başka bir yöntem olabilir, başka bir şey olabilir, senin gerçekliğin başka bir durumdur ve bunu paylaşıyorsun. Şimdi tabii sen böyle söylediğin zaman ben şunu görüyorum, ee, sen hala bu yolda bir öğrencisin. Aynen öyle. Yani ben öğreniyorum, ben tamamım demiyorsun. Ve hepimizi de geliştiren, hepimizi başka bir yere getiren de bu olduğunu düşünüyorum ben de. Peki ben tamamım diyen insan ne yaşayacak hayatında devam Yani onu ne zaman diyecek? Ne olacak ona? Çok Anne binlik. baba olarak ne bir geliri başına. işte bir çalışan olarak mesela sen aktörsün. Bir tiyatro oyuncususun. Ben tamamım dediğin gün ne olur? İlerleme durur. Durur değil mi? Merak durur. Şaşırmalar biter. O güne kadar seni sen yapan her şeyi reddetmiş olursun. Çok sevdiğim bir öğretmenim bana konservatuvar şey demişti. Yani bize. Olunacak bir meslek seçmediniz dedi. Hmm. <gülüyor> Olunacak bir meslek seçmediniz. Hani çok büyük bir şirketin yöneticisi olursun. Dünyadaki bir numaralı şirketin yöneticisi olmuşsun. Artık ondan ötesi yoktur. Evet. Olunacak bir iştir o. Aha. Ama 20 tane Oscar verselerde hala oynamadığın bir adam var yani. Ve olacak da. Oluracak biryi seçmedik. Ee, öğrencilerle böyle konuşurken e, dikkatini çeken sana sık sık sordukları peşinde oldukları böyle sorularından çıkardığın bir şeyler oluyor mu? Ait olmakla ilgili çok büyük sıkıntı içindeler. Hmm. E, bizim zamanımızda olmadığı kadar e, çok fazla ayrışma var aralarında. E, hem fiziksel hem ruhsal hem hayata bakış açısından, çok farklı kültürel arka planlardan geliyorlar. Gelmiş oldukları bu özellikleriyle var olmaya çalışıyorlar. Ama o kadar büyük, geniş ve çok farklılıklarla sahip bir ülkeden geliyoruz ki, bir arada yaşamanın zorluklarını göğüslemektense, ayrışarak yaşamanın basit kolaylıklarını, geçici kolaylıklarını yayılıyorlar daha kolay bir aidiyet yolu seçiyorlar. Aslında öteksi daha büyük bir bilinç. Çok daha büyük bir şeyden daha bahsediyoruz daha ama elbette ki daha zor Çünkü ama... birbirini kabul etmek, birbirinle var olunmak daha zor ama orada da samimiyet işin içine giriyor. Hmm. Yani senden anlayış bekleyen insanlar sana anlayış göstermiyorlar. Ve senin anlayış gösterdiğin insanlar. O kadar garip bir ikilem oluyor ki senden bir konuyla ilgili anlayış bekliyor. Evet. Ve senin çok olduğun ve senin anlayışın işine yarayacağını düşünüyor. Sen ona yaşamını Duyduğun saygıdan anlayışı gösteriyorsun. Ama o sana anlayış göstermiyor. Evet. Bu Korkma. biraz önce konuştuğumuz konuyla da sanki ilgili gibi geliyor bana. Evet. Çünkü bir kişinin o noktaya gelebilmesi için gelişim sürecine devam etmesi lazım. O sürecin içinde olması lazım ki şimdiki olduğundan farklı bir yere doğru gitsin. Onu kessince diyor ki abi ben gelişmeyeceğim. Ee, şimdi bu burada, sen beni anlarsın, bana göre hayatını düzenlersin ve e, ben o zaman sana merhaba derim ama ve bu hep geçici oluyor dikkat edersen Sürdürülebilir, e, beraberliği sağlayacak o farklı kişilerin gelişerek müşterek zeminleri oluşturabilecek hale gelmeleri lazım e, Orada çaba gerekli, o çaba tahmin ediyorum değerli görünmemiş veya örneğe görülmemiş ailede, okulda, şirketlerde, bölgelerde şu veya bir şekilde. O nedenle de aa, orada senin gördüğün ne oluyor? Hocam, kısa bir ara verelim. Peki, kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Dergi'lerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla insan insana programı devam ediyor. Evet, insan insana programımızda konuğumuz Levent Üzümce sohbetimize devam ediyoruz. Levent'ciğim, tam kaparken söylediğiniz şeye bir şey eklemek istiyorum konuya. Güvenli alanları insanların çok önemli. Onları adı üzerinde güvenli alan Sıkıntı şu, kendi <gülüyor> güvenli alanına ne ölçüde açabilirsin ve kendi güvenli alanından ne kadar fazla dışarıya çıkabilirsin. <gülüyor> Çok önemli bir kavram. Ee, Asperger sendromlu bir çocuğun filmine gittik, o konu alındığı bir İsveç filmine. <gülüyor> Kendini e, bir eski sobanın içine kapatıyor, çöp tenekesi soba karışımı bir şeyin soba mı o galiba? Eski bir soba. Kapağını da kapatıyor. Bu uzay gemisi diyor, ben uzay gemisinde dolaşıyorum diyor. ...ve sadece İngilizce konuşuluyor... <gülüyor> ...diye ağrımla İngilizce konuşuyor. Houston, burası merkez falan işte neyse... ...merkez bir şey. Orada güvende. Onun içinde. Kendi dünyasını kuruyor. Ne ölçüde dışarı çıkıyorsun? Kiminle ne ölçüde paylaşıyorsun? Senin güvenli ortamın... ...sadece senin güvenli ortamın. O güvenli ortam seni geliştiren bir ortam değil. değil. Evet. O güvenli ortamın güvenene ihtiyaç duyabilirsin... Ama hayatın orada geçinemezsin. İhtiyaç duydukça oraya gidebilirsin. Evet. Ama bu güvenli ortamlarından insanlar, diğer insanların bırakıp geldikleri o çıplaklıların saldırıda bulunuyorlar. Yani evet. kendi güvenli ortamından, kendi güvenli ortamını bırakıp gelmiş tüm çıplaklığıyla karşısında duran insana oradan her türlü kötülüğü yapmaya çalışıyorlar. Çalışıyorlar, evet. O zaman da yeni öğrenme için o güvenli ortamdan dışarıya çıkman lazım ama yaralanınca geriye geliyorsun bir daha sadece edememeye başlıyorsun ve bu çocukluğa kadar gidiyor aslında. Geliştirici ha. bir şey değil evet. değil değil mi? Değil. Şimdi... Ben başka bir şey daha konuşmak istiyorum. Ee... Bulduk konuşalım, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl evet. Konu onda böyle hocam. Evet, evet. Konuşmayanlar da geliyor değil mi? Evet ve hayır değil. Yani dönün. şükür bizim hiç başımıza gelmedi. Evet. Ama gördük. Ama gördük yani evet. görülmüşü var bizde şimdi seninle ilgili bizim bir başka saptamamız daha var evet. ben senin iyi bir dinleyici olduğunu düşünüyorum yani seninle ne zaman sohbet etsem çenemin açıldığını bol bol konuştuğumu ve senin büyük bir dikkatle dinlediğini biliyorum görüyorum ve bu hakikaten de hoş geliyor ee, ama bir diğer taraftan insan olarak da biliyorum ki bu böyle kendiliğinden olan bir şey değil yani insanın bu konuyla ilgili belki kendini geliştirmesi gerekiyor belki bir takım şeyler yapması gerekiyor sen hakikaten iyi bir dinleyici olduğunu farkında mısın ee, ya da bunu geliştirmek için özel bir çaba sarf ediyor musun sarf ettin mi ya bu yıllarla kazanılan yaşam becerisi hı hı. yaşamda kazandığım bir beceri bu eee bir enerji gelir gençlikte insanın içine herkese ve her şeyi anlatmak istersin hı hı. Ee, ama işte herkesin bir dünyası var herkesin kendi gerçekliği var kendi yaşadığı hayat yediği yemek gibi tercihleri var ve ifade etme isteği bir insanın bir insanı anlamasında daha çok önemlidir dinlemek çok önemli bir mucizedir bir insanın bir insanı anlaması durumu ve kolay da değildir yani değil çünkü ona saygı duyman lazım. Sevmesen bile. Evet. Onun varlığını kabul etmen lazım. Evet. Onu dinlemen lazım. Onu anlamaya çalışman lazım. Ben her zaman böyle görüyorum bunu. Eğer dinlemezsen, karşısındakine sen varsın demiyorsun ki. Aynen. Ben varım, sen de e, işte ne yapıyorsun? Işte orada duruyorsun işte. <gülüyor> dinliyorsun beni demek bu. Evet. Leventciğim burada böyle a, iyi dinleyen birisinde, ben genellikle şöyle bir süreçte görüyorum, bunu sende de görüyorum. Kendini dinlemesini de biliyor. Yani sanki ilk adım oymuş gibi kendi duygu ve düşüncelerinin farkında. Ondan dolayı kabullenmiş bir barış var içerisinde. Ondan dolayı dışarı gelenden sürekli bir savunma, sürekli bir mücadele etme, sürekli kendini koruma ihtiyacı hissetmiyor. Böyle sakin bakıp dinleyebilen insanın Kendine de böyle sakin bakmış ve dinlemiş olduğunu hissediyorum. Bunun senin döneminde e, böyle hatırlıyor musun? Yani bu süreçlerden geçtiğini. Ya bazen birileri sizden ileride gider Hı. ve 20 yıl ileride gidebilir. Ben birçok şeyde mesela benden ileri gidenleri çok kıskanırım. Kötü niyetli değil ama. Mesleki olarak kıskanmam ben insanları, çok Kık gurur bahsediyorsun değil mi abi? Yani ya, yo, ba bayağı kıskanıyorum. Yani Benden ileride olanları kıskanıyorum. Mesela Amerika'ya gittiğimde Amerika'nın yaşam tarzını çok kıskanmıştım. Hmm. Kapitalizmi değil ama. Hmm. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hmm. Yani sıradan gelirli bir insanın, güzel bir evde oturuyor olmasını, havuzun, arabanın bir ihtiyaç olduğu, <gülüyor> hani lüks olmadığı bir şeydi ve ya bu kadar hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar Dünya onlar için Yunanistan'da biter yani. Başka bir dünya örtüsü yoktu yani. <gülüyor> ne bileyim hani çok kıskanmıştım onların hayatını. Ama oturup kendi kendimi yemedim. Nasıl yapabiliriz bunu? Biz nasıl kendi hayatımızda neyi yaparak biz de böyle refah bir ülke sağlayabiliriz? Ama olmuyor işte görüyorsunuz <gülüyor> her yer yıkılıyor eğer sahte refahlar yaşıyorlarsa. Bunu söyleyebilirim bununla ilgili. Ben kıskanıyorum. <gülüyor> Bu kıskançlık da bir parça beni bunlara itiyor. Hı -hı. Açıkçası. Sadece istemez ilgisi. o zaman kendini dinlemen gerekiyor, geliştirmen gerekiyor, bir takım şeylerin farkında olman gerekiyor. Yoksa bir sadece de, kıskanç kalırsın. Sadece kıskanç kalırsın. Bir de başka bir boyutu daha var. Hı -hı. Hoca da onu çok güzel anlatıyor. Ee, kendiyle çok dolu olan insanlar zaten başkalarının dinleyemeyecek hale geliyorlar. Yani... Eğer sen kendine çok doluysan başka bir şey duyamaz hale geliyorsun, başka bir şey dinleyemez hale geliyorsun ve sadece kendi sesini duymaya başlıyorsun. O anlamda e, ben senin müthiş bir yol aldığını düşünüyorum. Son zamanlarda, pardon Polacığım, <gülüyor> kendimde şunu fark ediyorum. Özellikle e, ergenlerle konuşurken, e, ortaokul, lise, üniversite öğrencileriyle konuşurken... E, Kendimi takdir ettiğim yönüm e, ne kadar az konuştuğumla başladı. Yani onların konuşmasına fırsat verebiliyor muyum? E, onların soru sormasına fırsat verebiliyor muyum? Ve onlar bana bir soru sorduğu zaman bir soru sorarak daha fazla konuşmalarına fırsat verebiliyor muyum? Çünkü gördüm ki e, geçmişteki doğan o kadar kendisiyle dolu dolu ki Adam daha sorusunun yarısındayken ben cevaba başlıyorum ve ondan sonra götürüyorum 5-6-7-8 dakika. Sonra bittikten sonra çekiliyorum. İçimde böyle bir tuhaf bir şey var yani böyle e, tuzu fazla geldi gibi. <gülüyor> Bunun tuzu fazla oldu falan. Düşüne düşüne çok şükür eninde sonunda anladım ki e, benim gerçek gücüm aslında orada onları dinleyebilmekten ve sorularım da onların kendi kendilerini dinleyebilmesini ve keşfedebilmesinden o mentorluk demiştin ya. Evet. Öyle bir şeyden geçtiğini fark etmeye başladım. Bu tahmin ediyorum senin de dinlemede böyle onların karşısında gösterdiğin tavırla ilgili diye düşünüyorum. Öyle bir tavırla ilgili. Steven Sodomberk'in Trafik diye bir filmi vardı. Eroin ticareti üzerine Meksika-Amerika arasında gidip geliyordu ve bu ticaretin engelleyicilerinden işte davacılarından bir tanesinin kızı Ero İnman oluyordu. Sonunda bir filmin finalinde bir rehabilitasyon merkezine gidiyorlar ailecek, kızın iyileşmesi için ve oradaki kadın evet söz sizde deyip babaya dönüyordu. Biz buraya sadece dinlemeye geldik diyordu adam. Yani kilit oydu, bütün filmin hikayesi oydu. Biz buraya dinlemeye geldik, konuşmaya değil. Biz konuştuk, işte olmuyor. Evet. <gülüyor> Biz buraya dinlemeye geldik. Evet. Ve gençlerin en çok ihtiyacı o, sen gittiğin zaman görüyorsun. Kendilerine değer verilen, dinleyen bir göz ve kulak, çok ihtiyaçları var. Ama ilerliyorlar, ağır aksak, işte, olmuyor, çok büyük bir ülke, çok kalabalık insan. Ee, bir şey, bir hazne içerisinde, 3 aşağı 5 yukarı gelişemiyoruz. Ya birileri çok ileri gidiyor, ya da birileri çok geride kalıyor. Yani, Olmuyor yani. Evet. Yani, yani. Daha evvel bize konuk olduğunda bir şey söylemiştin Levent. Dedin ki yani biz bütün hayatımız boyunca sanki karanlık bir alanın içerisinde lambanın düğmesini arar gibiyiz. Ve bazen hayat tam o düğmeye bastığın anda bitiyor. Ah diyorsun ve ölüp gidiyorsun. Bu dinleme meselesi aslında oraya da gidiyor. Aynen öyle. Yani sen... O karanlığın içerisinde bir yandan etrafı dinleyerek, bir yandan kendini dinleyerek, bir yandan dünyayı dinleyerek, bir yandan bilgi kaynaklarını dinleyerek o ışığı arıyorsun. Her şey sana bir şekilde rehberlik ediyor diye düşünüyorum. Ee, senin hayatında ya ben çok örnek aldım, hakikaten dinlemekten, beni dinlemesinden keyif aldım dediğin bir öğretmen falan var mı? Yani... E, mesela böyle düşündüğünde az önce bir e, lise dönemindeki yöneticiden bize bir örnek verdim dedin ki böyle örnek bir aldığım diyor. biri değildi o hayır örnek aldım <gülüyor> yani hani, eğer örnek aldığımı sor, sadece oradan bir çıkarım evet. sahibi oldum ee, bugüne kadar hayatımda tanıdığım <gülüyor> insanların pozitif yönlerini almaya çalıştım <gülüyor> beğendiğim yönlerini kendi hayatımda uygulamaya çalıştım Bunların içerisinde hiçbirimizin tanımadığı, bilmediği, kendisiyle çok az zaman geçirdiği insanlar da var. Doğan Hoca gibi, senin gibi uzun zaman geçirip, çok özel şeyleri paylaşıp, güzel zamanların ayrıca zevkinin de bana kaldığı insanlar da var. Ama bir otobüs seyahatinde bana bir laf söyleyerek çok etkilemiş insanlar da var. Ben bunu her zaman böyle görmüşüm. Hı hı. Şeyde, bir arkadaşım sosyal paylaşım sitelerinden 25 yıl sonra buldu beni. Sana sadece bir şey söylemek için seni buldum, aradım. Yıllardan beri bu kafama takılıyor dedim. Çok enteresan ya. Nedir dedim hani. Evet. O arkadaşım İzmir'de ilk küpe takan gençlerdendi, çok dayak yemişti. Bizim zamanımızda küpe takmak, daha yemek için <gülüyor> yeter, yeter sebebiydi. Biz ortaokula giderken sen Pink Floyd dinliyordun dedi. <gülüyor> yani şimdi çok garip ben bunu hiç fark etmemiştim. Biz ortaokula giderken ben Pink Floyd dinliyordum evet. Ama arkadaşımın bunu yıllar sonra Pink Floyd'u tanıdıktan sonra oğlum ben bugüne geldim. Adam bunu 20 yıl önce dinliyordu. dinliyordu. <gülüyor> Kim bilir o nereye gitmiştir diyerek düşünü, düşünmesi. Evet. Çok hoşuma gitti mesela benim. ben onu fark etmemişim. İşte evet. her insanın kendi zamanı var ya. Evet. İşte öyle bir hikayesi var bunun. Evet. Evet. Onu, onu sana söyleyebilirim bu bütün söylediklerimizin üstüne. Yani aslında tabi müthiş hepimiz birbirimizin hayatına bir şekilde değiyoruz ve bir şey oluyor biz fark etsek de etmesek de birileri bizim hayatımıza dokunuyor sonra orada bir şeyler dönüşüyor başka türlü mayalanıyor sonra bambaşka bir şey oluyor falan derken bir noktaya kadar geliyor tabii, ama bu arada doğrudan dokunsun diye hayatımıza sokulan insanlar var mesela ben öğretmen sorusunu o yüzden sordum yani öğretmenin varlık nedeni o inanç odur ki bu çocuklar bir öğretmenle bir arada olacaklar ve o öğretmen onların hayatını çok değiştirecek. İyi ya da kötü. Sen ne dersin yani mesela bugün bir öğretmenle konuşuyor olsan ki ben biliyorum denk geldiğin zaman söylüyorsun böyle şeyler. Bir öğretmen ne tavsiye edersin? Ya bol bol film izlemesini tavsiye ederim. Ama bol bol kitap okumasını tavsiye ederim. Mesleki olmasa da olur. Tabii tabii. Çünkü okul sana kültür verir. Okul sana kast şirin anlaşmasını bilince çok fazla bir şey değişmeyecek hayatında. Ama nasıl oturup kalkacağını, neler konuşacağını, nasıl söyleyeceğini öğrendiğinde o senin hayatında çok fazla şeyi değiştirir. Biriyle derdini anlatmayı bildiğin zaman birine karşı birinden yardım istemeyi, yardım teklif etmeyi bildikten sonra hayatında çok şey değişir. Okul fark etmeden sana bunları da verir. Evet. Bunları aldıktan sonra Kaslı Şirin anlaşmasının <gülüyor> bilsen ne olur, bilmesen ne olur. Evet. Aşağılamıyorum onu. Yok tabii. Ki. Ama sana Kaslı Şirin anlaşmasını anlatan öğretmenin, hı. anlatış tarzının, hı. anlatış isteğinin, o çabasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Geçmiş evet. haftalarda buraya gelen Cahit Şener dedi ya, burnunu karıştıran bakkal amca da bir şey öğretir çocuğa dedi. Hı hı. Yani o, onun da bir mesaj değeri. Var. Aynen evet. öyle. Leman için iki tane oğlum var, e, maşallah canavar gibi. Şimdi ben böyle e, izleyenlerimize de böyle pragmatik ipuçları falan verebilir diye düşünüyorum. Elinde olsa, onların öğretmeni seçmek senin elinde olsa. Böyle e, bir sohbet ediyorsun her bir öğretmenle. Ada için, Batu için bir öğretmen seçme durumundasın. Neyine dikkat edersin? Yani o sohbet sırasında o öğretmenden bir şey öğrenmeye çalışırsın ki o öğretmen e, senin e, çocuğunu, evet, eğitecek kişi olsun ama şimdi e, bu konu önemli bir konu. İstersen kısa bir aradan sonra Tabii buna zevkle, dönelim. Zekle. Değerli izleyenler kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. <gülüyor>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 Ne diyorsun? Bir öğretmen seçiminde neye dikkat ederim? eğer evet. karşıma 10 tane öğretmen korsam <gülüyor> <olsa da, gülüyor> ben de seçecek olsam neye evet. bakarım? Samimiyet. Bir. Bir yani konuya hakim olma, Hı -hı. kendine güven. Hı -hı. Bir öğretmen de değil bir insanda olması gereken şeylerdir. Hı -hı. Diyorum ya Hı -hı. bunlar olduktan sonra Hı -hı. Zaten, zaten, zaten ister istemez hoşum. önüne geçemezsin yaptığın işi iyi yaparsın. Ee, bazı meslekler sevilmeden yapılmaz. Evet. ben bunu öğrendiğimde 19 yaşındaydım sanat eserlerinde felsefe problemleri hocam derse geldiğinde söyledi bunu Çok öğretmenlik evet. askerlik, doktorluk sanat adamlığı zorla yaptırılamaz Yaptırılama. sevmeden olamazsın Çok önemli. Evet. sevmeden bunları yaparsan bir ömrün boşa geçer evet. Evet. yani belki bir bankada senin işlemini yapan biri o mesleği sevmiyor olabilir ama bu senin hayatını etkilemez yani. ama bir polisin bir askerin, bir doktorun, bir öğretmenin mesleğini sevmiyor olması senin hayatını direkt etkiler. Doğru, Onun da hayatını etkiler, evet. senin de hayatını etkiler. Mehmet'im evet. evet. şöyle bir şey söylesem acaba hemki olur mu senin? Mesleğini severek e, öğretmen olmuş birisi sınıfa girer, konuşur, şu veya bu konuda konuşur ve öğrenciler o sınıftan çıktıkları zaman kendileri hakkında iyi hissederler. Ama Mesleğini sevmeyen bir öğretmen, sınıf bittiği zaman öğrenciler çoğunlukla kendileri hakkında pek iyi hissetmezler. Bayağı girmiş gibi olursun. Evet. Üstünden linç geçmiş gibi olursun. Evet. Ne yaptık biz burada? Niye oldu Tatmin olmaz. Tabii. Evet. O kadar kötü ki yani. Evet. Evet. O kadar kötü ki. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok, Çok bir önemli bir dedikçe. şey. Evet. Ve, ve aslında söylediklerin sen bir takım değerler tanımladın bence hayatla ilgili yani. Samimiyet dedin, işini sevmek dedin, e, bilgi sahibi olmak o konuyla ilgili donanımı edinmiş olmak dedin ve bunlar aslında değerlerle ilgili. Bir şey söylemek, bir şey eklemek istiyorum. Ben sezonda e, neredeyse en az 100-150 akşam seyirciyle buluşuyorum tiyatro sezonunda. O gün oyunda bir şey ters gitsin ben uyuyamam, ya. uyuyamam yani, evet. sinirim bozulur çünkü o insanlar orada onu hak ediyorlar, orada iyilikler, güzellikler, darül bedai, güzellikler evi demek, Aha. ben de darül bedaili bir oyuncu olarak söylüyorum, oraya güzellikler görmeye geliyorlar ve tiyatro hayatın aynası, evet. farklı bir aynası, güzel bir aynası, bir buçuk saat içinde, bir saat içinde sana bir konuyu anlatıyor çözümü sana bırakıyor bazen. Evet. Çok etkili bir sanat olduğumu olduğunu düşünüyorum. Evet. Ve işini de iyi yapamamışsam herhangi bir nedenler ötürü çok kötü hissediyorum. Yani. Özellikle kendimden kaynaklı bir nedenle ötürü yapamamışsam kö çok kötü hissediyorum kendimi. Evet. Ya düşünsenize bir öğretmen bu bilince sahip olsun yeter. Evet. Ya da bir asker, bir doktor bu bilince sahip olsunlar yeter. O gün neyi doğru yapamadım? Ben yarın daha iyi neyi, neyi yapabilirim? Kimse hastası masada kalsın istemez ameliyat yaparken. Kim ister? Ama e, tırnak içinde kaderi bir tarafa bırakırsak birçok şey de senin elindedir yani. Evet. Ve bunu yakaladığın andan itibaren gelişmemek mümkün değil aslında. Durduramazsın. Durduramazsın. Evet. Evet. Sorumluluk. Ve sen o noktada olduğu zaman yaşam sürekli sana o gelişme fırsatını verir diye mi? Aynen öyle Kapıların açıktır, güvenli duvarların yoktur. Benim güvenli tek duvarım benim. Başka bir duvarım yok. Evet. Herkesle konuşmaya, herkesten bir şey öğrenmeye, herkese olabildiğince aynı davranmaya çalışıyorum ben. Evet. Evet. Bunu söyleyebilirim. Tamam. Şimdi şilozof arkadaşım, <gülüyor> benim bir kavramım var. Oynayıp duruyorum, öyle bir topum benim bu O topu böyle sana vereceğim, biraz oynayalım o topla. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> bir benleyelim. <gülüyor> ben tamam böyle. Şimdi ben sürekli e, bu kavramda kendi yaşamında kendisi olarak var olabilmek, kendi yaşamında kendisi olarak var olabilmek kavramın üzerinde duruyor. Şimdi mesela ana baba olarak, bana öyle geliyor ki çocuklar kendi yaşamında kendisi olarak var olabilmek için esaslı bir savaş veriyorlar. Bırak ben yürüyeceğim diyor, bırak ben tırmanacağım, bırak ben içeceğim diyor. Bırak ben yiyeceğim diyor. Böyle bir mücadele veriyor. Onu sonra büyüdükçe söylemek istiyor. Ve ana baba saygılıysa eğer ona izin verirse o yavaş yavaş yaşamın olanakları içerisinde kendi kendini biçimlendirmeye başlıyor. O ben aile ortamı kişinin kendi yaşamında var olmasına izin veriyor mu? Yani çiçeğin çiçek olarak büyümesi için sen su verirsin güneşi gösterirsin. Çiçek büyümeye başlar kendi olaraklarıyla. Sınıf ortamı öğretmen şimdi bu kavram sana sıcak geliyor mu? Ve bunu görebiliyor musun yaşamda? Nasıl gelmesin hocam? Nasıl gelmesin? Yani bu e hep diyoruz ya, hep konuşmalarımızda belirtiyoruz ya, sen neyi söylersen söyle çocuk yapmaz. Yapmaz işi bu, yapmamak <gülüyor> yani <gülüyor> ama senden gördüğümde de yapıyor. Evet, çok önemli. Ben geçenlerde Ada'ya kızdım bir şey için, geçenlerde Ada Batu'ya kızdı bir şey için aynı. Aya, aynı ya. Farkında mı? Neyse ama da kardeşine aynı kızdı. <gülüyor> evet. Ya artık daha iyi söylenebilir ki bununla ilgili. Ada şimdi kaç yaşında? Ada 9. Batu? Batu 4,5. 4,5. Yani, şimdi düşünüyorum, o kadar önemli bir şey ki onlarla birlikte bu anı yaşıyor olmak. Bu bile, hani mutsuz olduğun anlar bile bir değer, mutsuz olduğun anları bile onlarla yaşıyor olabilmek bir şans. Duaya şükrediyorum onlarla geçirdiğim her dakika için. Olabildiğince uzun geçirmeye çalışıyorum zamanımı. Olabildiğince iyi örnek olmaya çalışıyorum. Ancak yaşamın zorlukları, çetrefilliliği karşısında en yakın onlarla olduğun için ilk küçük etkide, yaşamın sana etkisinde onlar da bundan etkileniyorlar. Çünkü onlar hemen senin dibinde. Evet. evet. Sana gelen en ufak bir şey de onlar da sarsılıyor. İster istemez. Her aile bunu yaşıyor. Yani hiçbir aile e, biz aa, harika bir artışıyoruz. Her günümüz <gülüyor> birbirinden güzel. E, çimenler, dağlar, tepeler koşup koşup duruyoruz. <gülüyor> evet. Değil. Böyle geçmiyor zaman. Ama olabildiğince yaşanan krizleri de lehiye çevirmeye çalışıyoruz aslında her krizde bir öğrenme fırsatı diye bakıyorum ben. Yani evet. o sarsıntı uzun vadede adanın veyahut da Batu'nun yaşantısında ya böyle bir sarsıntıyı biz babamla da yaşamıştık ben bunu tanıyorum diyeceği nokta bence ben kendi yaşantım için aynı şeyi hissediyorum. Yani onun etkilememesi mümkün değil. O kadar hijyenik bir ortam yok yaşamda. Yok. Yani öyle bir şey. İşte işte biz yok. bir şeyler yaşıyoruz hiç getirim. Öyle değil. Yok yani yok. Yani iyi kötü var. Yani. Aynen öyle. Ee, ve bence o öğrenme ortamı. Hmm. Bir müzik demiştik, çok hoşumuza gitmişti. Onu çaldım. Sabah. Aha. Çok neşeli bir müzik. Aha. Batu çıktı yatakta zıplayıp oynamaya başladı. Ada desen ona keza. Ebu dedi ki hadi bu bizim ailemizin müziği olsun Ay. Çok güzel öneri harika falan. Sonra bir yere gidiyoruz arabadayız. Ada durdu. Baba sizin ailenizin müziği var mıydı dedi. Aha. Aha. <gülüyor> şimdi nasıl söylersin çocuğa bizim ailemizin teybi yoktu be oğlum yani bizim ailemizde yani şimdi nasıl anlatacaksın bir tane Akidi Şaplörenz'in bankçaları vardı basardık sarardı kalemle tekrar geri sarardık Zülfü Livaneli'nin adı albümünü dinleyeceğiz diye ya anlatabiliyor muyum yani düşünüyorsun böyle bir zaman tünelinden geçiyorsun bizim ailemizin müziği var mıydı yoktu ama çok güzel şeyleri vardı gene evet, evet. evet. <gülüyor> ağzına sağlık laz izleyenler konuğumuz Levent Üzümcü. Ve sizin ailenizin müziğini keşfetmeniz için bu fırsat yarattık. Umarım önümüzdeki haftalarda siz bu müziği keşfetmek üzere düşünürsünüz. Levent'çim geldiğin için çok çok çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yeniden hoşlandılar da doyamadım bu son. <gülüyor> ne zaman istersiniz? <gülüyor> Kayıtsız ortamlarda konuşacağızlar, <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru. Bak da sen Allah'ın çok teşekkür, teşekkür ederim. Yeniden buluşmak güzel <gülüyor> efendim, önümüzdeki hafta. Hoşçakal.